Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve Rabbil alemin. Es-salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evvelina vel ahirin. Ve ilâ cemmî el-enbiyayı vel-mursalîn. Ve ilâ cemmî el-euliyayı. Elhamdülillahi ve Rabbil alemin. Ben kimim sorusuna cevap vermeye çalışıyorduk. Kendimizi anlamaya, tanımaya çalışıyorduk nereden geldiğimizi, neye geldiğimizi, ne yapmamız gerektiğini, nereye gittiğimizi, gideceğimizi anlamaya çalışıyorduk. Geldiğimiz bu alemde, Rabbimizin bizden ne istediğini, nasıl yapmamız, nasıl olmamız gerektiğini anlamaya çalışıyorduk. Bununla beraber bizi nelerin beklediğini, Rabbimizin ayet kelimede buyurduğu gibi hepiniz ondan geldiniz dönüşünüz onadır Rabbimizin bizi çıkardığı bu yolculukta Muradının ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Rabbiimizden hakikati olduğu gibi anlamaya çalışıyordu Anlamazsak ne olur? Anlamazsa. Hiçbir şey olmuyoruz. Herhangi bir taştan farkımız kalmaz. Rabbimizi tanımaya, şahit olup, şahadet etmeye gelmişiz. Rabbimizin güzelliğine şahit olup, onun güzelliğini kendi üzerimizde bir halife olarak göstermeye gelmiştik. Bütün imtihanlar bunun içindir. Eğer böyle göremediysek, böyle anlayamadıysak sadece görünen tarafa takılıp, sebeplere, vesilelere takılıp Rabbimizi görmezsek Rabbimize karşı kör olmuş oluruz. Onun için Allah-u de öyle buyurmuştu. Onlar Rablerini görmeye tahammül edemeyenlerdir. Rab'lerini görmeye tahammül edemeyenler. Eğer biz her imtihan karşısında Rabbim beni imtihana tabi tutuyor, Rabbimizin bu konuda bize bir emri vardır, bir vahyi vardır, bize gösterdiği sırat-ı müstakim yolu vardır. Bizim bu yolu peygamberlerin, peygamberlere iman edenlerin yürüdüğü bu yoldan yürümemiz gerekir. Demezse bu durumda Rabbini görmeye tahammül edemiyor. Şu yaptı, bu yaptı, bu doğrudur. O yaptı, o senin için bir imtihan. O kendi imtihanını kaybetmiş olabilir, yanlış yapmış olabilir. Yanlışa, günaha, küfre, şirke, zulme, karanlığa düşmüş olabilir. Zalim olmuş olabilir. O zulmü kendine yaptı. Ama sen böyle bir zulümle karşı karşıya geldiğinde, böyle bir haksızlıkla ya da karşı karşıya geldiğinde veya bir nimetle, bir ikramla karşı karşıya geldiğinde bunu Rabbim beni bununla imtihana tabi tutuyor, onun için hem nimetle hem musibetlerle imtihana tabi tutuyor. İmtihanı görmeyince Rabbim bana böyle bir muamelede bulunuyor ve benim bu konudaki yapmam gereken şey, Rabbimin bana emrettiğidir deyip, Rabbim bana ne istiyor, benden ne istiyor, bana neyi emrediyor deyip gerekeni yapmazsak, Rabbimizi görmeye tahammül edemiyoruz demektir. Onu görmeye tahammül edemiyoruz, sebepleri görüyor ama sebeplerin sahibini görmüyoruz. Herhangi birinin eliyle bir şey yaparken, Suçlu elin kendisi midir? Kendisi. Eliyle bir ikramda bulunurken, O'nu yapan elin kendisi midir yoksa elin sahibi midir? Elbette ki sahibidir. Onun için, her ne olursa olsun Rabbimizin huzurunda olduğumuzu biliyoruz, iman etmişiz ki her an O'nun huzurundayız ve her anda her şeyi O yapıyor. İşleri birbirine karıştırmıyoruz. Yani Yanlışı da o yaptı, güzelliği de o yaptı, demiyoruz, öyle değil. O bir imtihan. İmtihan her halukarda evet, kazanma imkanı yani rahmettir. Senin için bir rahmet tecelli etmiş. Seni düzeltiyor, seni temizliyor, nefsini teskiye ediyor, seni büyütüyor, seni eğitiyor. Allah için bir şeyler yapman için sana imkan veriyor. Hadi kulun. Hadi yaklaş, her halükarda Allah kuluna yaklaş diyor, beri gel, beri gel derken, o sana senden yakın, kendine gel diyor, kendine gel. Hır olması gereken tek bir şey vardır, o da Allah'a imandır, ne kadar Rabbimizi biliyor, tanıyor, Marifetullah'a ne kadar ermişsek, o kadar da iman etmişiz demektir. O kadar da Rabbimizin huzurunda durabiliyoruz. Rabbimizin her işinin, her ef'alının hayır olduğunu, bizim için rahmet olduğunu, bizim için ikram olduğunu, bize yaklaş dediğini anlamış oluruz. Böyle bakamadık, böyle göremediysek, öyle görüyor muyuz? Hepimiz şahidiz, ümmet olarak, insanlık olarak nasıl gördüğümüzü hem yaşayarak görüyoruz, tadarak görüyoruz, kendi üzerimizde öyle olmadığını görüyoruz ve bütün insanlar üzerinden de şahit oluyoruz ki, evet, Rabbimizi görmeye tahammül edemiyoruz. Onun için başka sebeplere saldırıyoruz. Her ne olursa olsun, o konuda Allah'ın mutlaka bir emri vardır ve senden emrini yerine getirmesini istiyor. Bazen, affet diyor, mahfuret diyor, nimetler karşısında teşekkür et diyor. Bununla beraber gerektiğinde, burada kızman gerekir diyor, bunu kabul etmemen gerekiyor, olmadı orayı terk et diyor. Allah'ın ayetleri hakkında ileri-geri konuşulduğunu gördüğünüzde orayı terk edin dedi. Onlarla beraber oturmayın, yoksa sonra siz de onlar gibi olursunuz. Gerektiğinde uzak durman gerekir, gerektiğinde yakın durman gerekir, gerektiğinde kızman gerekir. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu Aleyhisselatü Vesselam, bir kötülüğü, bir zulmü gördüğünüzde yapabiliyorsanız onu elinizle değiştirin, yapamıyorsanız dilinizle müdahale edin, buna da gücünüz yetmiyorsa gönlünüzden o yanlışa, o zulme boğaz dedi. Yoksa böyle süsüp her şey Allah'tan geldi, her şey Allah'tan geliyor. Bununla beraber ona sebep olan, vesile olan kuldur. Ona da yardım etmen lazım. Nasıl? Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi Zalime de yardım edin, mazluma da yardım edin. Sahabe, Ya Allah, mazluma yardım etmeyi biliyoruz. Zalime nasıl yardım edeceğiz? Onun zulmünden Ali koyarak Zulmünden alı koyunca ona da yardım ettim. Ona hayır oldu. Onun için her konuda Rabbimizin bize ne söylediğini anlamamız gerekir. Bunun için de yapmamız gereken şey nedir? Rabbimizin bize indirdiği Kur'an'ı okumaktır, anlamaktır. Okuyup anlarken Rabbimize cevap vermektir, Rabbimizle konuşmaktır ki devamı gelsin, görünmeyen anlamadığımız hikmetleri Allah gönlümüze indirsin, muradını öğretsin. Onun için ayet kerimede öyle buyurmuştu, Allah kime hikmet vermişse pek büyük bir hayır vermiştir. Kur, Allah'ın muradını anlayınca doğru yapma imkanı vardır, her anda doğru yapar, her anda Allah'ın emrettiği sevdiği gibi yapar ki her anda Allah'a yaklaşır. Allah'a yakınlık iki şeyin, iki kişinin birbirine yakınlığı gibi tabi düşünülemez. Haşa Rabbimiz kendi kendine yakındır, kendi sıfatlarına, esma hüsnasına yakındır. Bu durumda Allah'a yakınlık deyince neyi anlamamız lazım? Fenayı anlamak gerekiyor, bekayı anlamak gerekiyor. Öyle sadece fena ve beka deyip geçiştirmiyoruz, herhalde bu Allah'ın ikramıdır demiyoruz. Senin bir şey yapman lazım, senin bir adım atman lazım ki Allah'ta on adım sana yaklaşsın. Öyle buyurmuştu. Kutsi hadiste, kulun bana bir adım atarsa, ben ona on adım atarım. Kulun bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim. Nereye geliyor? Nasıl geliyor? Eğer kelime böyleydi ise, bunu anlamak lazım. Sana geliyor. Sen adımı ona atıyorsun, o sana geliyor. Kulun atacağı adım, Fena adımidir Allah'tan gelense Beka'dır Kendisiyle Kendi güzelliği, güzelliğiyle Beka Veriyor ki Onu Hakiki bir varlık yapıyor Fena Zahiri olan Faniden kurtuluş demektir Faniden kurtuluş Bakiye Baki olan Allah'a dön. Eğer insan fani ve baki olanın yerine koyarsa, baki olanı kaybeder, kendini baki olandan mahrum eder. Hepimiz hayatın, bu hayatın fani olduğunu mutlaka Rabbimizin bizi, bizi huzura davet edeceğini, yani öleceğimizi biliyoruz. Bu hayat fani o zaman. Burada her ne varsa hepsi fani. Biri ölünce, dünya onun için fani oldu, bedeni de fani oldu. Baki olan hangi tarafidir? Allah'ın kendisinden nefreti, ruhudur, hakikatidir ki onunla huzura gitti. Her şey yok olur ama yok olan Allah'ın ruhundan nefreti, ruh değildir. O baki. Öyle tecelli etmiş. En ön saftadır, ondan geriye kalanlar, ondan sonrakiler fanidir. Doğru okuyunca bunu anlarız. Zaten bunu bilmeyen, bunu anlamayan hiç kimse yoktur. Dünya fanidir, insan ölümlüdür demeyen hiç kimse yoktur. Mutlaka bir gün bu alemi terk edeceğiz ve ahirete gideceğiz demeyen hiç kimse yoktur. Hiçbir akıl sahibi yoktur, mümini de bunu söyler, kafiri de söyler, müşriki de söyler, herkes bunu söyler. Ama bu alemde neden bunun doğumuzu ve kim olduğumuzu anlamayınca, kendimize göre bir anlam yükler, bir mana verir. Herhalde böyledir deriz, herhalde demekle o öyle olmaz. Allah öğretmiş. Onun öğrettiğinden başka herhangi bir şeyi doğru zannedersek, Allah'ın öğrettiğinin tersine herhangi bir şeyi evet bu doğrudur dersek ne olmuş olur? O fikri, o bilgiyi, o düşünceyi, o küfrü imanın önüne koymuş oluruz. Allah'a imanın önüne, Allah'ın vahyinin önüne koymuş oluruz ki, Şirkeye bulandık, şirkeye battık. Hiç haberimiz bile olmuyor. Baya biri Allah'ın dinini anlatıyor. Şöyle yapman lazım, böyle yapman lazım. Tamam öyle yapmam lazım da, bunu yapan kimdir? Bunu emreden kimdir? Bunu Allah mı söyledi? Eğer o söylememişse, sen de onu Allah'ın söylediğini zannedersen ne olur? Allah'ın yerine koyduğunu onu, önüne koydun. Onun için kul her şeyi Rabbinden mutlaka öğrenmelidir. Onun için ısrarla Kur'an'ı baştan sona okuyacağız. Rabbimizin bize söylediklerini, her birimize söylediklerine cevap vereceğiz. İman ettik diyeceğiz. Teslim olduk diyeceğiz. İşittik ve itaat ettik diyeceğiz. Rabbimiz bize her ne söylüyorsa ora dua ile, tövbe ile, istiğfarla, Rabbimizi tesbihle, tekbirle, tevhidle cevap vereceğiz. Hiçbir eksik kalmasın. Gönül boşluk kabul etmiyor. Onun için her şeyi dosdoğru bilmen lazım. Onun için ısrarla ne dedik? Cevabı olmayan hiçbir sual, hiçbir soru yoktur. Cevabı Allah vermiş, onun için, şunu bilmiyorum yok, şunu anlamadım yok. Eğer bilmiyorsanız, bir bilene sorun dedi. Onu bilen mutlaka vardır, her bilenin üzerinde bir bilen vardır dedi, öğreneceğiz. Rabbimiz ne demek istediği anlayacağız. Bilmiyorsanız bundan haberdar olana sorun dedi. Soracağız, öyle kibirlenip, ben her şeyi kendi kendime biliyorum, öğreniyorum, benim bildiğim, benim anladığım bu kadardır, demiyoruz. Merak ettiysek soracağız, öğreneceğiz. Hz. Ali Efendimiz ne buyurmuştu? Bana bir harf üretenin ırk yıl kölesi olur. Harfi kim öğretiyor ona? Elbette ki Resulullah Efendimiz öğretiyor. Herhalde başka bir şey söylemiyor. Yani Rabbimize ait Bize, kendimize ait Kendi hakikatimize ait Ahirete ait Eğer biri bize bir kelime öğrettiyse Onun kıymetini, değerini bilmemiz lazım Öğreten kimdir? Kim neyi öğretirse öğretsin Mutlaka onu Rabbinden öğrenmiştir Denen Rabbine kul olman lazım O eğer bizimle konuşmasaydı, vahyini göndermeseydi, peygamberini gösterip, onu bize örnek yapmasaydı, insan kaybolurdu bu alemde. Ama Allah'ın vahyinden mahrum kalırsa, Resulünden mahrum kalırsa yine kayboldu, yine kayboluyor. Niye mahrum kalıyor? Kibirlendiği için, bizi Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi bizi görmeye, Rabbini görmeye tahammül edemeyenler, Rabbini dinlemeye tahammül edemeyenler, tenezül etmeyenler, tenezül etmiyor. Ben biliyorum diyor, benim okumama gerek yok, her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum diyen hiçbir şey bilmiyor. Onun için bu alemde, bu âlemde kendimizi tanımamız gerekir, bu âlemde bize düşen Rabbimiz'in gör dediğini görmektir, nasıl görmemizi istiyorsa onu öyle görmektir. Adil olmaktır, adaletli olmaktır, her şeyi yerli yerine koymaktır. Onun için öyle vurmuştu. Allah ayet-i kerimede Allah adil olanları sever Allah zalimleri sevmez dedi Herhangi bir şeyi yerinden ettiğinde O'nu başka türlü gördüğünde O'na başka bir mana verdiğinde O'na zulmetmişsin, O'na karşı adil olmamışsın Mesela adil olmadığımız bir Varlığı Rabbimiz bize haber veriyor Hayvanları anlatıyor, bir hayvanı anlatınca bütün hayvanları anlatmış olur, bir insanı anlatınca bütün insanları anlatmış olur. Hütfet kuşunu anlatıyor veya karıncayı anlatıyor, aynı şekilde Resulullah Efendimizin üzerinden de onu biliyoruz. Kuşun mümin olduğunu söylüyor, imani, köfrü bildiğini söylüyor. İnsanları tanıdığını söylüyor, onlar Rablerini tanımamışlar diyor, yollarını kaybetmişler diyor, şeytan onlara işlerini güneşe tapıyorlardı, süslü gösterdi diyor, Rablerini anlamadıkları için. Anlamak istemedikleri için, görmek istemedikleri için Yaratılmış bir şeyi, fani bir şeyi Yaratanın önüne koyup Bu bizim ilahımızdır dediler. Karıncayı anlatıyor Süleyman Aleyhisselam ordusuyla Giderken Pıralişe Karınca Karıncaları dedi ki yuvanıza girin, Süleyman'ın ordusu farkında olmadan sizi ezebilir, onun için yuvalarınıza girin dedi, karınca söylüyor. Tabii Süleyman aleyhisselam hayvanların dilini bildiği için bakıp gülüyor. Bu bir ikram, eğer o buna şahit olduysa ikram. Bütün hayvanlar böyledir. Hepsinin, her birinin zikri vardır. Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Yeryüzünde yürüyen canlılar, gökyüzünde uçan kuşlar, her biri sizin gibi bir cemaattir. İnsanlar da cemaat cemaattir, onlar da her biri ayrı bir cemaat. Rabbini zikreden, Rabbini bilen, iman eden, Rabbine hamd eden, Rabbini tesbih eden, kul olan. Rabbine secdesi olan varlıklar böyle bakmadıysak onlara hakaret ettik. Bu durumda bu zulüm. Onlara ettik, onlara karşı adil olmadık. Bütün varlık için bu böyledir. Allah taşları söylüyordu. İnsanın kalbi katılaştığı taş gibi hatta taştan daha katı. Çünkü taşlardan öylesi var ki yarılır ırmaklar fışkırır, yarılır, nehirler akar, taşlardan öylesi de var ki Allah'ın haşyetinden aşağı yuvarlanır, Allah'tan haşyet duyuyor. O zaman bir taşa da, bir kuşa da, bir eşyaya da bakarken öyle bakmamız gerekir. Resulullah Efendimiz'in mesela daha önce hutbeyi okuduğu, üzerinde hutbeyi okuduğu bir hurma kötülüğü var minber olarak kullanıyor yani, sonra ona bir üç basamaklı bir minber yapılınca oraya çıktığında bütün sahabe seyrediyor, kütük ağlamaya başlıyor, inlemeye başlıyor. Tabi Resulullah Efendimiz Dayan Amir aşağıya indi, kütüğe sarıldı dedi. Sonra kütüğe bir şeyler söyledi, sonra Resulullah Efendimiz ne söylediğini söylüyor tabi. Sonra diyor kütük süslü, ne dedi kütüge, istersen seni dikeyim bir daha yeşer meyve ver, ama istersen ahirette cennette yeşer meyveni ver, diyor kütük dedi ki ben senden ayrı kalamam kalmaya tahammül edemiyorum, onun için cennete seninle beraber olmak istiyorum. Sahve söylüyor, sonra diyor Resulullah Efendimiz bizi bize bir kabir kazdırdı, mezar kazdırdı, onu oraya gömdü, kabre koyuyor. Mesela hayvanlar gelip, Resulullah Efendimiz'e şikayet ediyor, sahibini şikayet ediyor bana çekemeyeceğim yükü yüklüyor, eziyet ediyor veya aç bırakıyor. Resulullah Efendimiz sahibini çakırtıyor, uyarıyor, ikaz ediyor. Yani bakışımızın düzgün olması gerekir, varlığa, mahlukata bakarken Rabbimizin bize öğrettiği gibi bakmazsak zulmetmiş oluruz, onlara zulmetmiş oluruz. Bütün bunlardan, asıl doğru bakışın kimi olması gerekir? İnsana. Onun için o kadar esrarla insanı anlatıyoruz ki, bakışımız doğru olsun, zalimlerden olmayalım, kendine zulmedenlerden olmayalım. En büyük zulmü önce kendimize yapmış oluyoruz, kendimizi karanlıkta bırakmış oluyoruz, kör olmuş oluyoruz, Rabbimizin nuruyla, vahyiyle, Nazarıyla, nazar etmemiş oluyoruz, ferasetimizi kaybetmiş, basiretimizi kaybetmiş oluyoruz, en büyük zulmü kendimize yapıyoruz. Tabi yanlış bakınca bu sefer insanlara da yanlış bakmış oluyoruz. Evet herkesin bir zahiri terapi vardır ve herkes perdenin arkasındadır. Eğer biri perdeleri aralamışsa Allah ile nazar eder. Allah ile rahmet eder, Allah ile ikram eder. Allah'ın ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi ben bir kulumu sevdim mi, okudum. Benimle görür, benimle işittir, benimle tutar, benimle yürür, benimle rahmet eder, benimle ikram eder, benimle yardım eder. Zaten kul böyle oldu mu? Fani tarafından kurtulmuş, Allah'ın bekası tecelli etmiştir. Bu hasreti insan Zaten bundan herhangi bir sorun, sıkıntının gelmesi beklenir mi? Zaten bu saf rahmet olmuş, saf ikram olmuş. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmuş. Ama diğerleri karanlıksa, karanlıktakilerle beraberiz. Ve her biri bizim için bir imtihan. Asıl ki Resulullah Efendimiz, peygamberler aynı şekilde Sadece işleri hidayet olmaktır, rahmet olmaktır, hayır olmaktır, cennet olmaktır. Tabi olanlar da yolu yürüyünce, kendi hakikatine yaklaşınca, onlar da öyle olur. Fani olanla kurtulmuş olur, baki olanla beraber olmuş olur, Rabbi ile beka bulmuş olur. Bunun için huurun iradesini Rabbine teslim etmesi gerekir. İlmini Rabbine teslim etmesi gerekir. Ben Allah'ın bana öğrettiğinden başka bir şey bilmiyorum demesi gerekir. Ve öyle olması lazım. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan başka örnek bilmiyor. Benim örneğim o. Gerisi, gerisi senin için bir imtihan. Herkes yürüdüğü kadarıyla Resulullah Efendimiz'e benzemiştir. Hali tavri ona benzemiş örnek oluyor. Rabbini bildiği, tanıdığı kadarıyla, Rabbinin nazarıyla, nazar ettiği kadarıyla zaten rahmet oluyor, hayır oluyor. Ama herkesin bunu beklemek doğru değil. Hayır da olacak, şer de olacak, nimet de olacak, musibet de olacak. Güzel yapanlar da olacak, güzel yapmayanlar da olacak, her birimiz bu ikisi arasında intihanlara tabi tutuluyoruz ki bu bir yolculuk, biz insan yolcu, yolcuyuz, bunlar olmazsa yol yürülmez, bunların her biri kendi mertebesine göre rahmet, Nasıl ki gece vardır, gündüz vardır, gündüz ayrı bir rahmet, gece ayrı bir rahmettir. Onu peş peşe getiren Allah'tır. İkisi birbirini kavuşmaz ama ikisi birbirini takip eder. Yol boyunca bu böyledir. Onun için bütünüyle ne nimet vardır, bütünüyle ne de musibet vardır. İkisi birbirini takip eder. İkisi birbirine karışmaz. İnsan da öyledir. İnsanın gönlünün bir gecesi vardır, bir gündüzü. Bir bakıyorsun, aydınlıktır, muhabbet var, hamd halinde, şükür halindesin. Bir bakıyorsun, işin daraldı, bunaldı, gece oldu, sorun oldu, sıkıntı oldu. Evet, mutlaka sebepleri vardır, bazen bu sebepsiz de oluyor. Gece geldi sebepsiz yere niye olduğunu bile anlamıyorsun, niye ben böyle sıkılıyorum dersin. Hatta sabah uyanınca bazen öyle olur olabilir, durup dururken, mesela birkaç gün, bir süre muhabbet halinde, sonra birden gece çöküyor. Sonra bakıyorsun, nerede yanlış yaptım. senin yanlış yapman gerekmiyor, gece gelmiş, kararıyor. Sana düşer, yola devam etmektir, gündüzde nasıl yürüdünse, Gecede de öyle yürümendir. Yoksa yere çöktün, bir şey yapamıyorum, Rabbimi zikredemiyorum, hayırda koşamıyorum. Yanlış oldu, öyle değil. Sana düşen gözünü, gönlünü Rabbinden ayırmadan hangi hal gelirse gelsin yola devam etmektir, yürümektir, koşmaktır. Kul fani olanı Rabbine, sahibine teslim edince, baki olan tecelli ediyor. Hayat bundan başka da bir şey değildir. Yolculuk, manevi yolculuk sadece fena iladır ve beka iladır. sonuç olarak. Onun için ne demişler? Yol iki adım, biri fena, biri beka. Fena senden, beka Allah'tan. Bekha nasıl Allah'tan? O zaten sende mevcut. O da sende. Bekha da sende. Dışarıdan gelmiyor. Fani olanı bırakınca baki olanla beraber oluyorsun. Ne kadar yol yürüdüğümüzü bilmek istiyorsak, bakmamız gereken şey Fani olanı ne kadar baki olana kurban etmişim. Baki olan için Fâni olanı ne kadar terk etmiş ve vazgeçmiş. Bir sürü mesela bilgilerimiz vardır. Ama bakıyor olan Allah'ın bize öğrettiğidir. Zahiri şeylerin bilgisini söylemiyorum. Onlar zaten sana teslim etmiş, sana hizmet ediyor, senin emrine vermiş bir halife olarak bunu öğren ve yap demiştir. Onu söylemiyorum. Kendini bilme, Rabbini bilme, bütün varlığı bilmeyi söylüyorum. Bütün varlığa muameleyi, kendine muameleyi, Rabbine yaptığın muameleyi söylüyorum. Bununla beraber Rabbini, Rabbine şahit olmayı, kendine şahadet etmeyi, kendini görmeyi, bütün varlığı Rabbimizin bize gösterdiği gibi, öğrettiği gibi, gör dediği gibi görmeyi söylüyorum, anlamayı söylüyoruz. Onun hakikatine bak diyoruz. Görünene değil, hakikatine. Yani bir insana bu çamurdan yaratılmış ya da bu iki damla sudan yaratılmış deyince onun hakkını verdik mi, hiç mümkün mü böyle bir şey, bu ona hakaret olur. Ya da bunun bu kadar mali var, onun için zengindir, kıymetlidir, değerlidir. Ya da onun şöyle bir mevkisi var, bu değerlidir. Allah öyle mi söyledi? Öyle mi söylüyor? Allah senin gönlüne bakıyor, gönlüne nazar ediyor, imarına bakıyor, senin takvana bakıyor, senin ihsanına, mühsünliğine, Rabbinden kazandığın güzelliğine bakıyor, senin yeryüzündeki Rabbinin harifeliğine bakıyor, senin nazarına, bakışına bakıyor, senin konuşmana bakıyor, senin o söylediklerinin de Amelinin destekleyip desteklemediğine bakıyor. Tamamen senin manevi tarafına bakıyor. Sen zahiri tarafa baktınsa, manevi tarafa karşı kör olmuş oldun. Manevi tarafı görmeye tahammül edemedin. Onda Allah'ın ruhundan nefrettiği, onun emri vardır, emri. Onun için ilmimizi Rabbimize teslim ediyoruz, sen bana neyi öğrettin benim bundan başka bir bilgim yoktur diyoruz. Beni bana nasıl tanıttınsa, kendini bana nasıl tanıttınsa, onun için ne diyoruz? Rabbini bilen kendini bilir. Resulullah Efendimiz buyurduğu gibi, kendini bilen Rabbini bilir, bir de bunu yukarıdan okumak gerekir, kendimizi ne kadar bilebiliriz? Baktık baktık ne kadar bilebiliriz, bize bir ayna lazım, ayna. kendini bilmek istiyor, tanımak istiyorsan senin bir aynaya bakman lazım. Aynaya bakınca kendini görüyorsun, göz her şeyi görür ama kendini göremez. Dışarıya bakınca her şeyi görüyoruz ama, ama gözün kendini göremediği gibi insan kendi kendini göremiyor. Görmesi için ne lazım? Ayna. Kim ayna? Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi, mü'min, mü'minen aynasıdır. Allah'ın El esma Hüsna'sından bir de El Mü'min ismi vardı. Rabbine bakman lazım. O kendini tanıtıyor. Sonsuz bir deryadan, bir damla misali kendi güzelliğinden vermiş bununla beraber kendi fıtratı üzere yaratmış başka bir hadiste Resûlullah Efendimiz'in buyurduğu gibi Allah insanı kendi suretinde yarattı Burayı doğru anlamak lazım, suret deyince zahiri olarak değil Onun için mesela bunu hiç söylemiyorum yanlış anlaşılmasın yanlış düşünülmesin diye Evet, kendi fıtratında yarattı. Allah öyle buyuruyor. El-Esmaül Husna'nın güzelliğinin tecellisinden ibaret. Dolayısıyla o sadece Rabbinin emrettiği istediği gibi yapınca kendi kendisi oluyor. Ama bunu yapabilmek için ona bir sahne lazım. O sahne işte bu sahnedir. Dünya sahnesidir o güzelliğini üst, üzerinde gösterebilme sahnesidir. Onun içinde musibetler olacak, belalar olacak, iyilikler olacak, kötülükler olacak, mümin olacak, kafir olacak, her şey zıtıyla kaimdir. Ve bu arada senin Allah'ın emrettiği gibi Rabbine halife olabilmen için o güzelliği, üzerinde gösterip o güzelliği kazanma, kebale o güzelliği ve kebale ermen içindir bu. Hayatı böyle göremediyse bu durumda hakikati görmeye tahammül edemiyoruz. Ya da tenezzül etmiyor. Tenezzül. Ne diyoruz? Bu bana gerekmez. Bu bana lazım değil. O televizyonlar bazen dışarıda röportaj yapıyorlar, soruyorlar mesela Allah'ın kaç ismini biliyorsun? İstisnalar, kaydeyi bozmaz. Ya iki tane söyler, ya üç tane söyler, en çok söyleyen. Genel olarak bir tane söylüyor. Hangi isim? Allah Rezaktır. Rezak ismini biliyor. Rezak ismi de dünyaya aittir ya ondan ezberlemiş, unutmuyor onu. Yani en azından Allah Rahman ve Rahim demesi gerekmiyor, en azından O bizim Rabbimizdir, demesi gerekmiyor. Bu kadar mı yani? İnsan bu kadar mı Rabbinden uzak olur ya da alakasız olur, alakasız Kendinden habersiz ve alakasız Bu öyle bir kişi, bin kişi değildir yani Niye? Tenezzül etmiyor, gereksiz görüyor, gereksiz. Dünyaya ait bir şey olsa hemen öğrenmeye çalışır. Onu ezberler, onu unutmaz. Ama Rabbine ait olunca ona göre gereksizdir. Hatta o bir röportaj sırasında biri diyor ki benim böyle şeylerle alakam yoktur. Benim böyle şeylerle alakam yok, ne demektir yani? Benim insanoğlu, yani insan olmakla ilgili benim bir alakam yoktur, benim Allah ile bir alakam yoktur. Nasıl Rabbini yok saymaktır, kendini yok saymaktır? Öyleyse sormak lazım, sen kimsin? Ne demen lazım? Ya ben bir hayvanım diyeceksin, bir maymundan Meydana gelmişim, bir sorucundan, sorucundan, kendi kendine meydana gelmiş bir varlığım. Sana biri sorucan dese, sana biri hayvan dese, maymun dese kızıyorsun ama. İnsan kendini tanımadan, anlamadan, kendindeki Rabbinin güzelliğini tatmadan iman etmiş olmuyor. Onun için. Rabbini tanıdıkça, kendini tanımış olur. Kendi ni tanadırsa Rabini tanınamış oldu. Mümin, müminin aynası. Onun için Allah Kuruna bakırken kendi güzelliğini seyretmek istiyor. Kurunun da kendisine nazar ederken, nazar ederken derken, baş gözüyle bakarken değil, gönül gözüyle bakarken Rabbinin kendisini Kuranda tanıttığı gibi oraya nazar edip Rabbini anlamaya çalışırken. Neyi anlar? Kendini anlaması lazım, kendi güzelliğini tabii ki sonsuz bir deryadan bir damla misali evet, vermiştir. Ama eğer halife olarak göndermişse imtihanları doğru okuyup kazanmak için gerekeni yapması lazım, yoksa yoksa kaybolur. Kaybolur, kaybetmiş olarak Hızura gider. Neyi kaybetmiş? Rabbini, Rabbinin güzelliğini, Rabbinin yakınlığını, Rabbinin sevgisini, ebedi hayatını kaybetmiş. Kazanmak ya da kaybetmek onun kendi tercihidir. Rabbimizin ilk emri okudur. Oku. Rabbinin ismiyle oku. Rabbinin ismini, isimlerini oku ki o yaratandır, o Ekrem'dir. Kendi varlığından sana varlık vermiş, yüdenliğinden, el-esma-ül sana el-esma-ül vermiş. Seni kendine yeryüzünde halife kılmış, hadi halife ol demiş. Hadi kazan, hadi kemale er, halifeliğin kemale ersin. Onun için son ayet neydi? Sizin Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Din olarak sizin için İslam'dan razı oldum. Sözün sonu. Bu durumda biz de başlayıp, baştan başlayıp, ilk ayetle başlayıp Rabbimizin ismine okuyunca, isimlerini okuyunca, kendi üzerimizde isimlerine şahit olup şahadet edince. Şahit olman kördür zaten, görüyor hepsi, herkes görüyor bunu. Sonuç, ayetlere iman edince, Rabbimize itaat edince, onun gör dediğini görünce, duy dediğini duyunca. Ol dediği gibi olmaya çalışınca olunca sonuç di kemara eriyor ve nimeti tamamlanıyor ve senden razı oluyor. Biri Kur'an'ın ilk ayeti öteki son ayeti nimetini tamamladı. Neyle tamamladı? Vahiy ile tamamladı. Sen Rabbinin nazarıyla nazar edince, onun öğrettiği gibi öğrenince, anla dediğini anlayınca, ol dediği gibi olunca nimet tamamlanır. Nedir nimet? Rabbimizin güzelliği, tecellisi, aşkı, muhabbeti, rahmeti, yakınlığı, dostluğu, cemali. Rabbimizin Bizlerimizdeki muradının gerçekleşmesi, ne varsa burada var, burada kazanacağız, o verdiğini, vermesi gerektiğini vermiş, hadi sıra sende demiştir. A için sana bütün sermayeyi verdim, hadi ticaret yap, Rabbinle ticaret yap onun için, ey iman edenler, Allah ile yaptığınız alışverişten dolayı sevinin, alışveriş. Bir veriyorsun, bin kazanıyorsun. Bir veriyorsun, en az bire 10 veriyor, 1'e 10, 1'e 100, 700 hesapsız Niyetine göre, imanına göre ama en az 1'e 10'dur. On. Sen onun için veriyorsun, onu kendine kabul ediyor, onun için kullarına muamele ediyor. Varlığa muamele ediyorsun ama karşılığını O veriyor. Onun için yaptığın her şeye karşılık O veriyor. Neyi veriyor? Neyi kazanıyorsun? Rabbini. Rabbinin yakınlığını, dostluğunu, cemalini. Ama yok. İvadet yapacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Cennete gideceksin. Hangi cennet? Sen cennet deyince neye diyorsun, neye cennet diyorsun? Senin için cennet nedir? Cennet Rabbimizin Kulunu sevmesi ve kulun Rabbini sevmesi yani imandır. Bizi cennete taşıyacak olan imanımızdır. Eğer seviyorsan, Resulüne tabi olman gerekir, onun gibi yapmaya, onun gibi olmaya çalışman gerekir. Nerede cennet? Yani eğildin kalktın, tamam ben cenneti hak ettim, öyle mi? Öyle mi söylüyor? Nerede senin göklerin yerlerin taşıyamadığı emareti taşıma? İş bu kadar basit mi? Hem varlık olma, şerefini Allah sana ikram edecek Kendisine harife olma, şerefini sana ikram edecek Güzelliğini, güzelliğiyle sana tecelli edecek Hadi bu güzellikle kemale er diyecek, benimle muhatap ol diyecek Seni büyütmeyi diliyorum, ben senin Rabbim, sana öğretiyorum Ayetleri beyan ediyorum, bir bir Açıklıyorum, örnekler veriyorum sana Hadi gel desin, sen başka bir şeyin peşinde ol. Sen onu görmeye tahammül etme. Öyle buyurmuştu Resulullah Efendimiz Vesselam. Kim Allah'a kavuşmayı kerih görürse, Allah da ona kavuşmayı kerih görür. Bundan ne anlaşılır? Evet, manevi zahiri olarak bu böyledir. Yani kim, insan ölümle Allah'a kavuşuyor, Allah'a kavuşmayı istemiyorsa biri, çirkin görüyorsa kerim ikrah edici, mide bulandırıcı demektir yani ikrah. Allah da ona kavuşmayı kerif görür. Yani kim Allah'a kavuşmayı sevmezse Allah da ona kavuşmayı sevmez. Bu işin zahiri tarafıydı, manevi olarak nasıl anlaşılır? Bir de manevi olarak anlamak gerekir. Yani sen Rabbin'e kavuşmayı eğer istemiyorsan, o da sana kavuşmayı istemiyor. Senin bunu nasıl istemem lazım? Eğer görmek istemiyorsan, azab et ki ne kadar kavuşmak istemiyorsun. Ona şahit olup şahadet etmek istemiyorsan, onun efalarını göremiyorsan evet bunu Rabbim yapıyor beni imtihana tabi tutuyor bana ikram ediyor beni bunu da imtihan imtihana tabi tutuyor diyemedinse bu durumda sen onu görmeye tahammül edemiyor ve celih görüyorsun. Ramazan 14. gecesindeyiz neredeyse yarıya geldi. İnşallah birçok şeyle hayra vesile olmuş, sebep olmuştur. Bu arada hiç Ramazan'ı anlatma imkanımız olmadı. Elbette ki Ramazan ayı, Kur'an ayı, Kur'an'ın indirildiği ay onun için, şükretmek için, takva sahibi olmak için, hidayete ermek için Oruç tut buyuruyor. Tabii ki bizi hidayete erdiren de, takvayı bize kazandıran da, hidayete erdiren de Kur'an'dır. Onu okuyunca Ramazan, Ramazan olur. Tabii ki bir de oruç tutuyoruz, tutmaya çalışıyoruz. Oruç deyince, oruç aç kalmaktan ibaret değildir. Onun Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu Aleyhisselatü Vesselam İnsanlardan öylesi var ki namaz kılarlar, onlara sadece yorgunluk kar kalır. Sadece yorulmuştur yani. Niye? İnsanın gönlüyle bedeninin beraber olmadığı hiçbir ibadeti kabul etmez dedi Resulullah Efendimiz. Gönül beraber değilse sadece yorulmuştur yani. Onun da huzurda durması, mirajda durması gerekir. İnsanlardan öylesi de var ki, Oruç tutarlar, onlara açlıktan başka bir şey kar kalmaz dedi. Oruç aç kalmak değilmiş. Oruç başka bir şeymiş. Yani aç kaldın, ben oruç tuttum deme. Ameller niyete göredir. Önce niyeti düzgün yapman gerekir. Zaten Ramazan'ın başında söylemiştim. Baştan sona de niyet yapıyorsun. Yani, her gece niyet etmen gerekmiyor, bir sefer niyet ettir mi? Artık niyetin öyledir. Oruç tutarken niyet olarak ne diyoruz? Ya Rabbi sen, Ramazan ayında imsaktan iftara kadar yeme içme, yasakladığı her ne varsa bunları yapma dedim. Ben de, evet bedenim... Nefsim tercihen yemek ister, içmek ister ama ben senin emrini kendi nefsimden, bedenimin ardılarından, isteklerinden daha çok seviyorum. Onun için yemiyor, içmiyor, men ettiğin her şeyden uzak duruyorum dememiz lazım ki bu oruç olsun. Mesele sadece yememek, içmemek değildir. Onun için böyle farklı farklı böyle safhalandırmışlar, tasnif etmişler. Bir sıradan insanların tuttuğu oruç vardır, o yememek, içmemektir. Bir adım ileride, önde olanlar gözüne de oruç tutturuyor, kulağına da oruç tutturuyor, gözüne oruç tutarken, tutururken. Sadece böyle harama bakma meselesi değil. hikmetle bakmadıysa o göz, gözdeyilir zaten, göz olmaktan çıkmıştır. Bakarken Rabbinin muradını anlamaya çalışmıyorsa, Rabbinin güzelliğine şahit olmuyorsa, o gözdeyilir yani. Sadece gözünü haramdan sakınıyor, kulağını haramdan sakınıyor, elini ayağını sakınıyor, bu da oruca ilave oldu ama bir de Gözü doğru kullanmak vardı, kulağıyla Rabbinin vahyini dinlemek, hikmeti dinlemek Hatta başka da bir şey işitmemeye çalışmak Aynı zamanda diliyle sadece hayrı söylemek, diliyle Rabbini zikretmek, tesbih etmek, hamd etmek Tabi eli ayağı hayırda yürütmek, koşturmak Bu da orijin diğer safhasıydı ama bunların hepsinin üzerinde, önünde, sırrında, gelinliğinde, bütün bunları yaptıracak bir gönüle sahip olmak lazım. Bir sonraki safhada gönlüne Allah'tan başka bir şeyi yaklaştırmamak, Allah'ı bir an bile unutmamak. Her şeyi görüyor, işitiyor yapıyor, dinliyor, konuşuyor ama bir an bile Rabbini unutmuyor, onun hesabını yapıyor. Mesela bu şekilde oruç tutanlar, bir an Allah'ı unutacak olsa bu oruç bozuldu, bir sonraki oruca düştü. Öteki hikmetle bakamadı mı? Doğru konuşamadı mı? Rabbini zikretmedi mi? Hakkı hakikati dinlemedi mi? Eli, ayağı hayırda olmadı mı? onun da orucu bozuldu, bir sonraki orucun mertebesine düştü. Bir de böyle sadece zahiri olarak, zahiri olan tarafı eğer oruç tutuyorsa, o da bir şey yiyince, sakız çiğneyince, bir şey olunca borur, bozulur mu bozulmaz mı diye, tabi bunun derdinde olur ama asıl oruç Söylediğim gibi, hepsini de yani bütün varlığıyla, gönlüyle, gözüyle, kulağıyla, diliyle, ayağıyla, eliyle, her haliyle oruçlu olmaktır. Bir şey daha söyleme gerekir galiba. Bazen böyle soruluyor, acaba sigara içmek orucu bozar mı? El cevap bozar. Niye, niye bozuyor? Bunun bir hikmeti var. Eğer senin orucun yememek, içmemekse, seni oruç tutmaya neye tutuyorsun orucu? Aç kalıyorsun, aç kalmış. Seni bunu Rabbin için yapman lazım. Rabbinin bir muradi var. Oruç bir eğitimdir. Rabbimiz eğitim yaptırıyor. Neyin eğitimini? Nefsine hakim olma eğitimi. Yetki sende olsun diyor. Gönül taktığında senin gönlün olsun, senin Allah'ın sana nefreti-i ruhu olsun, ona müsaade et. Bu taktiği nefsine verme, nefsine taviz verme. Zaten tavrını koymuşsun, Rabbimin emrettiği, sevdiği gibi yapıyorum demişsin. Kapıyı nefse, şeytana kapatmışsın. Bırak o hükmetsin. Yani kenarından, köşesinden şeytan dürtüyor, nefis dürtüyor. Şu orucu bozmaz, bu orucu bozmaz. Senin oraya hakim olman lazım, onu takhtan indirme. Bırak bir ay boyunca da o takta kalsın. O seni idare etsin. Zahiri tarafı böylesine hükmü altına alınca ne olur? Manevi taraf güçlenir. İkisi birbirine tıpkı bir terazi gibi karşılıklıdır. Ne kadar zahiri tarafa kıymet verdin, değer verdin, yanlış yaptın o kadar nefis tarafını güçlendirdin. Öteki taraf Zaten istesen de istemesen de ona karşı zayıf duruma düştü, o zayıflamamış ama öteki düşmanı büyümüş, güçlenmiş. Onu bitirmen lazım, onu terbiye edip tezkiye etmen lazım. O senin bineğin, senin ona hükmetmen lazım. Şu orucu bozar, bu orucu bozar meselesi değil bu. Nefis tezkiye olur, hükmün altına girer. Ne buyurmuştu Allah ayet-i kerimede, Allah'ın hükmeyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendisi, zalimlerin ta kendisi, kendine ediyorsun, kendini perdeliyorsun, haktan, hakikatten. Onun için öyle, nefsimize bu tavizi verip, yok bu bozmaz, şu şey olmaz demiyoruz, ona hükme ediyoruz, seni dinlemiyor, seni ciddiye almıyor. Tabii bunu sadece yemeyle, içmeyle ilgili yapmıyoruz. Söylediğim gibi biraz önce gözümüze de oruç tutturacağız, kulağımıza da tutaracağız, elimize de tutaracağız, ayağımıza da özellikle Rasulullah Efendimizin buyurduğu gibi. Rasulullah Efendimiz Ebuzer Hazretlerine buyuruyor: "Ya Ebazer diline hakim ol. İnsanların çoğu dili yüzünden cehenneme gidiyor." Ebu Zer Şahısuriyer tabi nasıl yani Allahü ya nasıl dilinden dolayı gidiyor cehenneme? İnsanlar bir kelimeyle kafir olur, bir kelimeyle iman etmiş olur, bir kelimeyle bir gönüllü kara bir kelimeyle gönül yapabilir, bir kelimeyle savaş çıkar, bir kelimeyle barış olur. Öyle konuşmak değil geçmeyin. Ona hakim olması gerekir. Ne buyurmuştur Resulullah Efendimiz, ya hayır söyleyin ya da susun, hayır söyleyemiyorsan sus, ağzını kapat, dilin gönlünün arkasında olsun. Yani bir şeyi söylemeden önce onu gönlüne sor, benim bu söyleyeceğim hayır midir, şer midir, Allah bundan razı midir, değil midir, ona sor, ondan sonra konuş. Onun için Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Müminin dili kalbinin arkasındadır. Münafığın dili kalbinin önündedir. Ağzına geleni konuşuyor. Konuşuyor, sonra pişman oluyor. Eğer gönlünün arkasında olsaydı ne yapardı? Önce onu ölçer, biçer, hesabını yapar. Rabbine sorar, Resulüne sorar. Ondan sonra onu söylediğinde orada pişmanlık olmaz. Çünkü söylediği hayır olmuştur, hayır. Değilse, değilse, artık o anda ne geldiyse onu söylüyor. Mesela insan bunu biliyor, kızım öyle söyledim ya da kendime hakim olamadım, bir anda öyle söyledim, o bir andaki bir şey değildir. Dilimizi koymamız gereken yere koymamışız, ona da zulmetmişiz, Bu da zaten. İnsanın emrinde, hükmündedir, onu biz kullandık. Bu durumda kendimize durbetmiş oluyoruz. Biri herhangi bir şey söyleyip bana isnat ederse, ne söylediğini bilmesi gerekir. Bizzat benden biri bir şey dinlemediyse, biri işte o böyle söyledi deyip söylerse, bunu o söylemiş manasına gelir, kendisi söylemiş demektir. Aynen sorumludur. Onun için böyle ağzına geldiği gibi, o, o böyle söyledi diyemez. Sen benden duydunsa onu söyle. Benden duymadınsa, yok biri öyle söylemiş. Biri benim söylediğimi söylemiş. Bu iftira olur. Sen benden duymadın, bu iftira. Onun için bir yerde, bir yanlış yaptıysak onu düzeltelim.